ya ilahal alemin bizleri tariki müstakimde kaim ve daim eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Bizleri ictimai salaha isal eyle. Ferdi ailevi ictimai salaha isal eyle. Tevfikatı subhaniyeni bizlere yar eyle. İllemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref, şeref yâb eyle. Cennetin yolunda amil, kaim ve daim eyle. Amin bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillahi rabbil bu Terem Müslümanlar, inayeti ilahiyeye istinad ederek, bundan sonra onun dilediği kadar yapacağımız derslere, onun mübarek kitabında, bütün mübarek surelerin başında bulunan bir ayetten ibaret olan Bismillahirrahmanirrahim kutsi cümlesiyle teberrüken başlayıp, sonunun hayırlı, bereketli, ihlas yolunda ve rızasını tahsil istikametinde olmasını ondan diliyorum. Siz de dileyin. Cenab-ı Hak hakim ve muhit iradesiyle iyi gördüğü, hoş gördüğü şeylerde bazen hoş, bazen de hoş olmayan kimseleri kullanır, istihdam eder. Bizi de bu Ege'de hususuyla saada solda bir sürü kullandıktan sonra nereleri nasıl karıştırdığımızı nasıl bozuk hadiselere sebebiyet verdiğimizi ben bilemem, ölçemem. Bozukluk ve kötülük yine onun ölçüleri içindedir. nihayet tam vazifeyi öhteme almasam bile buraya sevk etti verdi. Ne kadar devam ettireceğini de yine bilemiyorum. İşe yeniden başlıyor gibi yine mübarek onun adıyla burada işe başlayıp devama niyet etme, işe azmetme bize düşüyor. İçmal etme, itmam etme, hayra ulaştırma onun işidir, onun şe'nidir, tabir caizse onun vazifesidir. Siz gönlünüzü benimle beraber edin ve benim dediklerime içten amin demeye çalışın. Nerede, ne zaman, hangi şart ve ahval altında bulunursak bulunalım, kendisini hoşnut edecek işlerde bizleri istihdam eylesin Mevla. Arzularımızı aşmaya, nefsi unutmaya, dünya ve masivaya arkaya atmaya, bizi kendinden alıkoyacak her şeyden uzak kalmaya bizleri muvaffak eylesin. Bizim nice iyi gördüğümüz şeyler vardır ki haddi zatında ahiretimizi dinamitlemiş oluruz onlarla. Haddi zatında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan fersah fersa uzaklaşmış oluruz. Bizim iyi gördüğümüz ama kendisinin iyi görmediği ne kadar şey varsa onlardan da gönlümüzün rağmına, hissiyatımızın rağmına bizleri uzak eylesin. Bizi kendinden uzaklaştıracak her şeyden uzak eylesin ki kendisine yakın olalım. Bizi mukarrebin güruhuna ilhak buyursun. Teber ve teyemmünen, bir müminin günde kıldığı kırk rekat namazın başında, Bismillahirrahmanirrahim diye dile getirdiği, bir düzeban ettiği, mübarek cümleye dayalı, onun sarf ve nahiv içindeki manalarından uzaklaşarak, sadece neye bakıyor, ne ifade ediyor o hususu, işaretleri, remezleri üzerinde size arz edeyim. Önümüzdeki derslerde de Mevlan'ın dilediği olur inşallahü teala. Mümin yapacağı her şeyi yaparken Mevlan'ın adıyla, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla manasına Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar. Bu mübarek cümle o kadar kutsidir ki Müminleri günde 40 defa bunu söylemeye mecbur eden bir bakıma Şeriat Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim onu içinde tam 114 yerde zikretmektedir. 113 tane surenin başında bir de içinde zikrederek bu mübarek ayetin ehemmiyetini bize anlatmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Dikkatinizi rica ederek arz edeyim. Bir bakıma bütün varoluşun, bütün zuhur ve tecellinin kaynağıdır. Bismillahirrahmanirrahim olmasaydı, yani Allah'ın inayeti, O'nun müsahabeti ve maiyeti olmasaydı, kainatta bir şimşek çakmayacak, bir damla yağmur düşmeyecek, bir tek rüşeğin başını topraktan dışarıya çıkaramayacak... Bir çekirdek yarılamayacak, içinden bir yeşil çıkamayacaktı. Yüzü kupkuru olacaktı. Bir damla semalara doğru buhar yükselemeyecekti. Bulutlar bir araya gelemeyecek. Bir tane yağmur aşağıya düşemeyecekti. Teneffüs ettiğiniz hava kırtlağınızda düğümlenecekti. O rahmetiyle, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle, bütün esma ilahi cami ve muhit olan Allah ismiyle, Varlıkların imdadına yetişmeseydi hiçbir şey zuhur etmeyecekti. Semanın zuhuru Bismillahirrahmanirrahim üzerinde olmuştur. Yıldızların aşıklara, gönlü olanlara işve ve neşve vermesi, Bismillahirrahmanirrahimin semalara yazılması neticesidir. Galaksilerin o baş döndürücü hareketleri ve süratleri, gökyüzünde çeşit çeşit oyun oynamaları, ve ahiret alemlerinin nesletmeleri Bismillahirrahmanirrahim menbaana dayalıdır. Bütün güzellikleriyle bütün ihtişam ve tebtebesiyle insanın temessül aleminde dahi hayal aleminde dahi yüzüne gülen tebessüm eden cennet bütün debdebesiyle Allah Rahman ve Rahim isminin rahmetle tecellisi ve zuhurunun ifadesidir. Cennet, Bismillahirrahmanirrahim, çekirdeği üzerinde dal budak salan, semalara doğru ser çeken, büyüyen, beşeri ve rahmete muhtaç olan her şeyi, yaprağı, dalı, budağı arasında çiçekleri altında himaye eden, bir çiçek halinde, bir ağaç halinde zuhur ettiyse, temelinde Bismillahirrahmanirrahim vardır. Bu sözlerin mücerret olmadığını ileride derslerde peyderpey der pey arz edeceğimiz. Bu bir fezle sadece. Bu rahmete yanaşmayan, bu sahilde işi olmayan, ona teveccüh etmeyen, onun adıyla hareket etmeyenler için bir bakıma Bismillah ile alakası olmayanlar, yani Mevla'ya intisabı bulunmayanlar, cehennem de bunun ters tarafında zuhur etmiştir. İşin bir yüzü cennettir. İmtisalin, İntisabın, ona teveccühün, ona bağlanışın ifadesi cennet halinde zuhur etmesine mukabil ondan alakanın kesilmesi, kopukluğun zuhur etmesi, ondan intisabın kopması, Allahla alakanın sona ermesi cehennem şeklinde zuhur edecektir. Cehennemi besmele ile olan alakanın kopuşunda, bu intisabın kopuşunda görüyoruz. Cenab-ı Hak bizi ve bütün müminleri muhafaza buyursun o kötü akibetten. Bismillah bizim gönüllerimizde bir ümittir. Çünkü Bismillah da Allah, Rahman ve Rahim olarak kendisini bize tanıttırmakta. Bize şefkat edeceğini bize anlatmaktadır. En ümitsiz olduğumuz anda, en tutarsız ve işlerimizin en yetersiz olduğu eyyamda Bismillahirrahmanirrahimle elimizden tutacağını ifade etmektedir. Onun için gönül dudağımızın tebessümünden ibarettir. İçimizin inşirahından ibarettir. Ve Bismillah bütün varlıklar madde aleminde var olurken varlıkların en son zuhuru, en son en büyük tecellinin adı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sembolüdür o mübarek kümlenin sonundaki rahim kelimesiyle Kur'an-ı Kerim'de kendisine at takılan ve öyle anılan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam yokluk sahasına neyse keyfiyeti bir tohum halinde atılan rahmet-i ilahi o ağacın sonunda rahim şeklinde zuhur etmiş bir semeresidir. Bismillahirrahmanirrahim öyle kutsi bir hayti ustadır ki bir ucundan tutan yani rahimiyetten tutan, yani Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a sarılan neticede elini Allah'ın elinde görecektir. Neticede Rahman ve Rahim olan Mevla ile yüz yüze gelecektir. Ama abuz bir çehreyle değil, belki rahmaniyet ve rahimiyetin muktezası olan kendine haz, çok kutsi ve alabildiğine münezzeh bir ile karşı karşıya gelecektir. Herkesin el aman el aman dediği ve sadece Kur'an'da Rahim ismiyle yad edilen Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın ümmeti ümmeti dediği o çok kötü insanları perişan ve sergerdan eden günde Mevlai Müteal şefaatçi olsun diye yarattı Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın livaül hamd isimli sancak altında bize hac ve neşr eylesin. Hammad'ın adını koydu. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı Mevla'ya hamdlar ederek وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللَّذ۪ي صَدَقَنَا ve وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ demeye muvaffak kılsın. Yani cennete soksun. Nimetlerini tatlırsın. Cemalini göstersin. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı çok açık, çok beyin olarak görmeye muvaffak kılsın gönlümüzden hissimizden gelerek bize mevlam sana hamd olsun demeye muvaffak kılsın bizleri inşallahü teala. Bu yönüyle Bismillahirrahmanirrahim'i bütün kainatta en küzi alemde, atomlar aleminde, elektronlar aleminde, çekirdek aleminde zuhurun mesnedi görüyoruz. Diyoruz ki Allah adıyla işin içine girmese o inayetiyle işe müdahale etmese, muhit ve sonsuz kudretiyle hadiselerin başına parmak basmasa, hatta atomun çekirdeğinde protonlar arasında nötronları yaratmasa, orada dahi birbirinden kaçmalar, nefretler, var, görülecektir. Bütün cezbeler ve incizatlar, bütün terkipler ve tahliller, bütün bir araya gelişler, Mükemmel ve tatlı keyfiyetler, arz edişler, hepsi O'nun araya girmesi ve her şeyin O'nun adil olmasına bağlıdır. Siz bu mikro alem dediğimiz en küçük aleme, nazarınız ve hayalinizle girin. Atomların o baş döndürücü hareketleri içinde O'nun inayetini, O'nun maiyetini ve müsahabetini görmeye çalışın. O'nu orada görmeye çalışın, müdahalesini görmeye çalışın ve sonra makro aleme, Büyük aleme yükselin. O alemin atomları ve çekirdekleri koskoca nebulozlardır. O alemin büyük varlıkları yanında küre art arz mikroskobik bir varlık haline gelir. O kadar küçüktür. Bir de alemde onun baş döndürücü harekatını, oradaki faaliyetini, şuunatı kutsiyesini görmeye çalışın. Nasıl birbirine çaptırmadan o büyük sistemlere hareket ettiriyor. En büyük alemden en küçük aleme kadar her şeyin simasında ve içinde bismillahirrahmanirrahim yazıldığını müşahede edeceksiniz. Ciddi bir rahimiyet, ciddi bir rahmaniyetle her şeyin insanın emrine musahhar olduğunu müşahede edeceksiniz. Otun bitişinde bunu duyduğunuz gibi size tebessüm eden ağacın başındaki meyvede de bunu görmeniz mümkün olacaktır. Size takvimcilik yapan ayın simatında bunu gördüğünüz gibi her 29 29,5 günde değişen ayın parlak simasında onun rahmaniyetini gördüğünüz gibi sizin için bir soba, ışık kaynağı, enerji kaynağı, aydınlık kaynağı güneşin simasında da aynı şeyi göreceksiniz. Görecek onun nimetlerine karşı duyduğunuz istihyak ve arzuyla görecek anlayacaksınız ki burada sizi başıboş bırakmayan Nimetleriyle perverde eden, zimamı elinde tutan Allah Celle Celaluhu öbür alemde de sizi başıboş bırakmayacaktır. İnanırsanız perişan etmeyecektir, sizi darbeder etmeyecek. Burada ettiği gibi orada da nimetleriyle perverde edecektir. Allah bu anlayışa bizleri yüksetsin bu orada da niami bizleri perverde eylesin. Kısaca arz ettiğim bu hususta... Bütün zuhur ve tecellinin temelinde, Cenab-ı Hakk'ın adıyla, Rahmaniyet ve Rahimiyet'in adıyla manasına gelen Bismillahirrahmanirrahim'in mekni ve meknuz olduğunu görüyoruz. Bir hazine gibi bütün servetler oradan kaynıyor. Bir menba gibi, kaynak gibi her şey oradan çıkıyor. Adeta bir temel, bir çekirdek, bir nüve gibi her şey onun üzerinde bitiyor, büyüyor, semalara doğru ser çekiyor her şeyi, her varlığı himayesine alıyor. Bir yönüyle de bu Bismillahirrahmanirrahim insanların yapacakları her şeyi onun adına yapmaları manasını ifade etmektedir. Bakın bir tarafta onun sonsuz nimetleri, bütün tecelli ve zuhur onun elinde olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ki başımıza yağan yağmur gibi nimetler yağdırıyor durmadan başımıza. Görüyoruz ki biz yok olduğumuz zaman varlık sahasına o getiriyor bizi. Onun bizi bu sahaya itmesi düşünülmeden varlığı düşünmeye, varlığı izah etmeye imkan yoktur. Görüyoruz ki ne en küçük alemde ne de en büyük alemde eşyayı ona vermeden eşyanın manasını anlamaya imkan yoktur. Demek ki her şeyin verasinde o var. Var ki ehli tahkik öyle demiş. Kullama katara bi balik Aklına ne gelirse Neyi düşünürsen, onun verasında Mevla'nın işler üzerinde tasarruf yaptığını göreceksin. Hangi hadiseye bakarsan bak, verasında Mevla'ya ait manaların tarrakalarını duyacaksın. Kulaklarının zarını yırtarcasına her şeyin Allah dediğini duyacaksın. Rahman ve Rahim bir ilanda bulunduğunu hissedeceksin. Vicdanınla hissedeceksin, kalbinle hissedeceksin. İşte bu büyük nimet tablosu. Böylesine İhsan sofrası insanlardan bir şey istemektedir. O'nun verdiği şeyleri O'nun adını alma. Bismillah bir bakıma işte bu manayı ifade eder. Elin aldığı lokmayı dudaklarına götürürken, Mevla'nın taktığı şu dudaklara götürürken, Mevla'nın tespit buyurduğu dile temas ettirirken, Mevla'nın yarattığı mekanizmayı harekete getirirken, O'nun adıyla manasına, senin adına alıyorum Allah'ım demesi, senin şerefine alıyordu dudağıma götürüyorum demesi, ahli i hiçbir mana ifade etmeyen işine karşılık çok mana ifade eden büyük bir iştir. Her şeyin O'na ait olduğunu düşünme. Ve alınan her şeyi O'nun adına alma. İtilaf edilen her şeyi O'nun adına itilaf etme. Yok ederken O'nun adına yok etme. Var etme sahasında O'nun tevfikine hareketlerini tevfik ederken yine O'nun adına yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek, kutsi cümlesinin manasıdır. Cenab-ı Hak bizi anlayış, idrak, ihsan eylesin. Düşündüğümüz zaman, meselelerin içine girdiğimiz zaman anlayacağız da ama dinlediğimiz mevzeler gibi sadece işte bir bakıp, hatibin yüzüne bakıp Seslerinden bir şeyler anlamaya, mimiklerinden bir şeyler anlamaya çalıştığımız zaman belki bir şey anlamayacağız. Bismillah, Allah şerefine, O'nun izzetine tabir caizse, O'nun büyüklüğüne ve ululuğu adına yapılan işlerin O'na ispet edilmesi, intisabın ifade edilmesi, her varlığın bir mürit gibi samet olan, Allahu u Teala ve Tekaddes Hazretlerine müteveccih olması, her şeyi ondan görmesi, yapacağı her şeyi onun adına yapması demektir. İşte bu tablonun bu yüzünde de bunu göreceğiz, görmeye muvaffak kılsın, ilerideki derslerde ariz ve amik anlatma imkanı bahşederse bunu da arz edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim bir yönüyle nasıl bütün zuhur ve tecellinin temelindedir? Diğer yönüyle Allah'a hamd eden ümmetleri, milletleri ki ümmeti Muhammed'in adı hammadundur hadis-i şeriflerde. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam çok hamd eden, sena eden manasına bu ümmete hammadun demiştir. Bu ümmetin neticede, encamda varacağı yer livavül hamdın altıdır. Söyleyeceği son söz de elhamdülillah'tır cennete girerse. Bu ümmetle Hamdin çok sıkı fıkı bir alakası vardır. Binaenaleyh bir tarafta bütün zuhur ve tecelli görülürken, beri tarafta ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hamd ve sena ile arzu budiyette bulunacaktır. Kulum, kulum diyecektir Mevla gibi. Öyle kulum ki kulluğumdan şeref duyuyorum. O öyledir. Her kul azat olduğu zaman şad olur. Her bende ki azat şevet şad şevet men şad ezanem ki tura bende şüdem. Her bende azad olduğu zaman sevinir. Kim boynundan zinciri koparırsa hürriyete kavuştum diye memnun olur. Ben öyle bir kulum ki mi senin eline verdiğim zaman ayağımdaki pranganın bu ucu senin elinde olduğu andan itibaren ciddi bir sevinç, ciddi bir huzur, ciddi bir neşat içindeyim. Çünkü sana kul oldum diyorsun. Allah'a kullukta bütün saadet meknidir. Cenab-ı Hak bunu gönüllerimize duyursun muhtaç olan gönüllerimizi bu aşk bu şevk bu neşve ile doyursun inşallah bir yönüyle de bismillahın manası Allah'ın maiyetine girmek Cenab-ı Hakk'a dayanmak dehrin hadiselerine karşı yiğin yiğin bela ve musibetlere karşı tehacüm eden düşmanlara karşı insana karşı gelen bütün kainata karşı Allah'ın maiyetine girmek ben falanın bendesiyim hiçbir milletin tebaası olmayan bir insan milletler arasında gezemez pasaport isterler ama bir milletin tebası olan bir fert dünyanın her yerinde rahatlıkla gezebilir çünkü eline bir cevaz verir bir imza atarlar onu gösterdiği her yerde bir bakıma o millet adına emniyeti olarak gezme imkanlarına sahip olur huzur içinde gezer zarardan kötülüklerden masum ve mahfuz kalır Aynen öyle, yiğin yiğin hadiseler karşısında, yılanın akrebin sokmasından alın da tufana, kahtugala'ya kadar, kıtlıklara kadar yiğin yiğin hadiselerin insanları tehdit etmesi karşısında insan Allah'ın mahiyetine giriyor. Ben sana intisap ediyorum, bütün esma-i cami olan Allah ismine intisap ediyorum. Rahman ve Rahim isimlerine dehalet ediyorum. Sen ismi zatınla beni koru, Rahman ve Rahim isimlerinle beni himaye eyle. Bütün ehli cenneti himaye etmeyi vaad ettin, bu isimlerle beni himaye eyle deyip Mevla'nın himayesine girme, Bismillah'ın ifade ettiği manadır. Bu açıdan bütün kefere ve fecere af buyurun, kopuk kimselerdir. Bunların hiçbir intisapları yoktur. İntisaplar olmadığı için, bugün bir sel felaketi karşısında tir tir titredikleri gibi, kalpleri çatlayacak hale geldikleri gibi bir vefat karşısında dahi bütün ümitleri yıkılır. Öylesine nevmit olur, öylesine karamsar olur, öylesine karanlıklar içine gömülürler ki şu aydın dünyada, cennet azabaharda onlara tatlı bir an yaşatamazsınız. Beddinlik çepeçevre sarmıştır onları, çünkü kalplerinde nokta istinadları yoktur. Çünkü dayanacakları birisi yoktur. Çünkü intisapları yoktur. Binaenaleyh kafirin hayatı zulümlü ve zulumatlıdır. Kafir zulüm yapmış haddini tecavüz etmiştir. Ve bu zulümlü hayata bir zulümat terettüp etmiştir. Onun için hayatları karanlıktır, ümitsizdirler. Bir tek dünyaları vardır. Onu kaçırmamak için anarşilere huzursuzluklar çıkarmalara tevessül ederler. Onu kaçırmamak için müreffeh yaşamaya çalışırlar. Onu kaçırmamak için dünyaya sımsıkı sarılırlar. Mümin dünyaya kaçırdığı zaman da müteessir olmaz. Yine kazanırım der. Dün bunu bana veren yarın da yine verir. El verir ki ben sayedeyim, gayrette bulunayım. El verir ki azmi bırakmayayım, el verir ki niyetindeki istikametten dönmeyeyim bunu dediği böyle düşündüğü ve ciddi azm içinde bulunduğu müddetçe, bana dün veren, yarın da verecek ümidi içinde daima Mevla'nın lütuflarını görecektir. Ama kafir bu noktada kopuktur. Onun için bir kuyruklu yıldız zuhur ettiği zaman, mümin, ben kalbimle şöyle düşünüyorum, şu kuyruklu yıldızın küreye arza yapacaklarını, şöyle bir kenarda durup da bir versem denizlerin nasıl kaynayacağını, Küreye arzın atom kanunu içinde nasıl dağılacağını bir seyrediversem de Mevlam için Allah'a u Ekber desem, ne büyüksün Allah'ım desem. Ama kafir bunu duyamayacaktır, bunu hissedemeyecektir. Arzu ettiğim bir şey olarak, bir mümin olarak arzu ettiğim bir şey olarak arz edeyim şu hususu. Kıyametin kopacağı hengamı Allah'ın büyüklüğünü, azametini, icraatını görme bakımından çok arzu ediyorum. Terçi diyeceksiniz, her dakika Mevla büyüklüğünü ifade eden binlerce hadiseyle mevcudiyetini hissettiriyor. Binlerce hadiseyle insanların karşısına çıkıyor. Ama biz körler, esbab arasında gördüğümüz bu hadiseleri ona nispet edemediğimiz için belki bunlardan alınması gereken manayı alamıyoruz. Asıl mesele, bir müminin en büyük hadiseler karşısında dahi ürkmemesi, korku duymaması, Endişe etmemesi meselesidir. Fakat kafir, bunlardan mahrum olduğu için endişe edecektir. Kuyruklu yıldızdan endişe edecektir. Zelzeleden endişe edecektir. Selden endişe edecektir. Hatta nüfusun hendesi bir daire içinde gelişmesinden endişe edecektir. İlerideki nesillerin başına gelecek kıtlıktan bugün endişe edecektir. Edecektir, edecektir de doğum kontrolünü ileriye sürecektir. Bütün bunlar hepsi noktayı istinadı olmayan kalplerden ne eden şeylerdir. Ümitsiz gönüllerin semeresi, duygusuz insanların semeresi, çalışmayan, hüşşar olmayan hissiyatın semeresidir. Ama mü'min bütün bunları aşabilir, bütün bunların üstüne çıkabilir, Allah'a intisap etmiştir. Halik'in rezzak-ı olan Halik'in namütenahi rızık kaynakları vardır düşünmez na namütenahi himayesi vardır düşünmez. na namütenahi rahmaniyet ve rahimiyeti vardır düşünmez. Bismillahirrahmanirrahim der, onun himayesine girer. Gelen bütün tehlikeler, felaketler karşısında gelecek felaketleri güle güle karşılar. Sevinçle onları mukabele eder. Belki hadiselerin elini sıkar, belki onlarla muaneke yapar. Ölüm ne güzel şeysin ki Mevlam tarafından bana geldin der. Tebessümle karşılar, kabrin verasına tebessüm ederek bakar. Rahatla yaşar, hüzur içinde yaşar ve rahat hüzur içinde halık Alem'e kavuşur. Cenab-ı Vâcib-ül ve Tekaddes Hazretleri, dünya ve ahiret hüzurunun kaynağı bu intisabı cümlemize nasip ve müyesser eylesin Teala bir yönüyle de Bismillahirrahmanirrahim'i işte böyle anlayacağız. O bizim uğradığımız her yerde karşımıza çıkan her hadise karşısında maruz kaldığımız her bela ve musibet karşısında nokta istinadımız, melceğimiz, mencamız, dayanacağımız, sığınacağımız tek yerdir. Allah'ın adına, rahman ve rahim olan Allah'ın adına değil. Her yerde rahatlıkla dolaşacağız. Bir pasaport gibi hadiselere karşı onu kullanacağız. Sebessümle hadiseleri karşılayacağız. Katiyyen bileceğiz ki, gelen her şey onun izniyle gelir. Giden her şey yine onun izniyle gider. Maruz kaldığımız her şey ondan gelir. Halas olduğumuz zaman yine onun izniyle halas oluruz. Katiyyen bileceğiz ki, لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bütün göklerin ve yerin anahtarı onun elindedir. İster nimet olarak gönderilecek şeyler, isterse bela olarak gönderilecek şeyler ona sormadan, onun izni olmadan gelmesine imkan yoktur. Böyle düşünecek ciddi bir teslimiyet ve tevekkül içinde gönlümüz huzura kavuşacak. Bütün hissiyatımız inşihara kavuşacak. Dünyada da hiç cennetimun bir hayat yaşamaya muvaffak olacağız. Zaten imanın ruhunda dünyayı dahi cennet haline getirme havası var. Dünyada kalbi huzurlu, bütün hissiyatı hüşyar ve duygulu yaşayan kimseler imanın çekirdeğini elde etmişler demektir. Bu çekirdek burada gönülde cennet saadetini insana duyurduğu, kalbini doyurduğu gibi öbür alemde ağaç haline gelecek. Bütün duygularını doyuracak kalbiyle beraber, bütün hissiyatın ihtiyaçlarına cevap verecektir. Burada küfürden, fısktan ve kalaletten meydana gelen ümitsizlik, saramsarlık, nevmit olma hali, bunlar cehennem çekirdeğini taşıyan bir mananın ifadesidir gönülde. Burada nasıl cehennem çekirdeğini taşıyan bir gönül varsa insanda, insan nasıl onu taşıyor, onun acısını duyuyor, öbür alemde bu bir ağaç haline gelecek, kalbine burada duyurduğu gibi bütün vetaifine duyuracak, bütün hissiyatına hakim olacak, insanı her hususta orada rahatsız ve tedirgin edecek. Burada dolayısıyla bir hususu arz edeyim size muhterem Müslümanlar. Mevzumuzla alakası olmayan bir hususu arz edeyim. Bu alemle öbür alem arasında bir bakıma çok uzaklık görülür. Fakat bir bakıma bu iki alem birbirine o kadar yakındır ki bir hadisenin iki yüzü desek sezadır. Çok uzak görünür. Uzak görünür çünkü biz şu dünyada yaşadığımız şartlar altında yaşıyoruz. Bütün bu şartlar altüstü olduktan sonra ahirete ait şartlar meydana geldikten sonra öbür alemde yaşayacağız. Yani şu küreler yıkılacak. Bizim vücudumuz atom kanunu içinde zerreleri dağılacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak ikinci bir defa nefhi sur ettirecek, edecek. Sonra yine zerratımız bir araya gelecek, haşr neşr olacağız. Hesap yapılacak, öbür aleme gidecek ya mes'ud veya Allah muhafaza buyursun, müminleri talihsiz kem talih olacağız. O bakımdan insan çok uzak görmektedir ahireti. Hadisatında ahiret bir bakıma, dünya ahiret bir hadisenin iki yüzünden ibarettir. İsterse amel bakımından, isterse tefekkür, düşünce bakımından, araştırma bakımından, bu alem bir çekirdek olarak kabul edilirse, öbür alem büyümüş, neşune ma bulmuş, dal budak salmış, semaya ser çekmiş bir ağaçtan ibarettir. Siz nasıl çekirdeği ağaçtan ayrı tutamazsınız, göremezsiniz, öyle bir hükme varamazsınız, dünyayı da ahiretten ayırmaya imkan yoktur. Bunun iki mesnedi vardır. Birincisi dünya ve ahiret. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinden ibarettir. İmam-ı Rabbani gibi büyük veliler, bütün varlıklar esasen mevcelenen esma ilahiden İlahi'den ibaret hükmüne varmışlardır. Tasavvufî bir neşve içinde meseleye kulak verirseniz çok zevklidir. Esasen gördüğünüz şeyler içinde esma ilahiden İlahi'den başka bir şey göremeyeceksiniz. Onlardır ki dalgalanıyorlar ve bir his yanılması içinde sizi yanıltıyorlar ve işte bu noktayı nazardan vahdeti şuhuda gitmiştir. Bir müşahade birliği vardır. Cennet cehennem ayrılığı gayrılığı yoktur. Dünya ukhva ayrılığı gayrılığı yoktur tecelliden ibarettir. İnsan ancak gönlüne göre bir aleme düşecektir. Gönlüne göre. İmanı yoksa, yakini yoksa, izanı yoksa, kalbindeki küfür ve dalalet cehennem halinde ne bulacak onu yakacaktır. Bu ama tasavvufî bir eda içinde ifade edilmiş bir şeydir. Belki doğrudan doğruya şeriatın bu mevzudaki salih, açık beyanlarına gönül vermiş kimseler bunu ehli Sünnet akidesine aykırı bulacaklardır. Dünya ve ukba esasen bir varlığın iki yüzünden ibarettir. Evvela menşi itibariyle her şey esma ilahinin İlahi'nin cilvelerinden ibarettir. Saniyen İnsan burada ne ekerse öbür alemde onu biçecektir. Bir namaz kıldığın zaman orada namazın senin saadetin için mesnet olduğunu göreceksin. İnandığın zaman imanının orada sana huzur getirir bir mesnet olduğunu göreceksin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bağlandığın zaman onun senin için orada bir mesnet olduğunu göreceksin. Bu da imanda ve amelde, dünya ve ukvanın esasen biri çekirdekse öbürü ahat olmasının ifadesidir. Size biraz daha değişik bir hususu art edeyim. Burada düşünüyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın azametini düşünüyorsunuz, icraatını düşünüyorsunuz, düşünüyor, düşünüyor ve zatını kavrama mevzuunda mesafeler kat ediyorsunuz. Yine tasavvufî bir edabî neşve içinde art edeyim. Alemi emri aşıyorsunuz, yani kalbinizi aşıyorsunuz, yani ruhunuzu aşıyorsunuz, sırrınızı aşıyorsunuz, kafanızı aşıyorsunuz, iç aleminin teşrihatını yapıyorsunuz. dünyatınızın anatomisine vakıf oluyorsunuz, içinizi döküyor teşrih masasına kaç paralık olduğunuzu değerlendiriyorsunuz. Ve sonra kıymet ifade eder bir hal iştisap etme mevzuunda mesafe kat etmeye bakıyorsunuz. Sonra dış aleme, afaki aleme nazarınızı gösteriyorsunuz. İçteki bu düzgünlük, bu istikamete karıştırıyorsunuz onları. Varlığınızı bütün kainattaki manalara, kainattaki hüzmellere Maya yapıyorsunuz. Varlığınızda muvaffak olmuş, varlığınızı açmıştınız ya. İç aleminizin anatomisini yapmışsınız ya. Kalbinizi inmişsiniz ya, bütün bu meseleyi hallettikten sonra artık dıştan gelen malumat midenizi bulandırmayacaktır sizin. Varlığınızı dış aleme maya yapıyorsunuz. Beyşehir gölü yoğurt olur mu? Varlığınızı o hale getirdikten sonra olur. Bütün kainat yoğurt oluyor. Bütün kainat süt ve kaymak oluyor. Varlığınıza gelip çarpan her şey onun adına bir mana ifade ediyor. Ahiret hesabına bir mana ifade ediyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, Dile getirerek ifade eden bir mana ifade ediyor. Cenab-ı Hak bizleri bu hale ila buyursun, bu hali iktisaba muvaffak olsun inşallah. İnsan böylesine dış ve iç alem arasında bağ kurarak, iç ve dışını fethederse, bütün ki manasını anlarsa, o görgülü, adab erken bilir, cennete girdiği zaman, Mevla'yı gördüğü zaman, zevkleri sonsuz bir varlık haline gelecektir. Düşünmüş, yaşamış. İçine girmiş, içinde derinleşmiş, yaşamış. çaynata kovalarını salmış salmış, mana hüzmeleriyle nefsine dönmüş ve öyle yaşamış. Bir mana abidesi, bir ruh abidesi, bir nur abidesi haline gelmiş. İşte bu öteki aleme gittiği zaman, burada hasıl ettiği nurun ışığı altında, burada hasıl ettiği marifetin ışığı altında, burada yaşadığı tefekkürün ışığı altında, ...çok geniş bir tefekkür ufku olacaktır. Allah'ı çok iyi tanıyacaktır. Cennetin nimetlerinden çok iyi istifade edecektir. Bir de burada hiç düşünmemiş, inansa bile tefekkür etmemiş, araştırma yapmamış, İsrail anlayışından kurtulamamış. Hatta cenneti ve cehennemi düşünürse dahi İsrail anlayışı altında düşünmüş. Dinlediğime mevize öyle olmuş, camiye gelişi öyle olmuş, Hava öyle olmuş... Bu insan da bir çoban gibi yaşamış. Ve siz şimdi hayalinizde bir çoban düşünün. Öyle bir çoban ki medeni şehirlere inmesi şöyle dursun, köylere bile 20 senede bir kere ancak iniyor. Tanıdığı şey sadece koyunlardan ibarettir. Koyunun memesi, koyunun yünü her şey bundan ibarettir. Bütün maksadını dört cümleyle ifade etmektedir. Gördüğü hadiseleri tıpkı koyunlar gibi ve kendisi gibi değerlendirmektedir. Esasen bununla güttüğü şeyler arasında fark kalmamıştır. Bütün duygu ve kabiliyetler dumuru uğramıştır. Siz medeniyetin hazırladığı leziz nimetlerle donatılmış bir sofrayı bu çobanın önüne koyduğunuz zaman bir medeninin ondan zevk alarak istifade ettiği gibi istifade edemeyecektir. Belki yüzüne gözüne bulaştıracaktır. Belki nereden çıktı bu bela nimetler diye rahatsız olacaktır ondan. Tıpkı bir protokol sofrasında beceriksiz bir adamın çatalı kaşığı yüzüne gözüne bulaştırdığı gibi ni'ami ilahi öyle yüzüne gözüne bulaştıracaktır. Dünyada düşünerek yaşayan, içine doğru derinleşen, derinleştiği içindeki aynası bir kalp gibi saklayan, kainatın tarrakalığını da kalbinde duyan her şeyi marifet hüzmesi şeklinde gören ve her şeyin Allah birdir dediğini ruhunda duyan bir insan marifet ufku öylesine genişlemiştir ki bunu mahcup edecek hiçbir sofranın bulunması mümkün değildir. Bunu hacile edecek, rüsvay edecek hiçbir alemin bulunması mümkün değildir. Bu öbür alemde de görgülü, adab erken bilir mahiyette inşallahü teala haş ve neşt olacaktır. Dıştakilere bu noktada benim lafım yok. Şu antiparantez arz ettiğim hususta benim lafım yok esasen dıştakilere. Caminin içindekilere söylüyorum bunu. İnandıkları Mevla hakkında sağlam kanaat elde edememiş cami cemaatini arz ediyorum. Düşünmeden yaşamış cami cemaatini arz ediyorum. Yaşadığı dünyadan habersiz yaşamış cami cemaatini arz ediyorum. Cami cemaati gönlünde derinleşse, hislerinde berraklığa ulaşabilse gözleri doğru görse, doğru görse, his yanılmalarından kurtulsa Allah'ın tevfik ve inayetiyle çayinatın rengi, şekli ve hadiselerin istikameti de değişecektir esasen. Cenab-ı Hak beni ve sizi sırat-ı müstakime hidayet eylesin, gerçek müminler zümresine ilhak buyursun inşallahü Teala. Bu vadide bir hasılası olmayan, bu mevzuda esasen bir mesnedi bulunmayan kimseye bir şey anlatmak da çok mümkün değildir, kusura bakmayın. Eğer bir hazırlığı yoksa, bu upuzun yolda, bu çok upuzun yolda bir hazırlığı yoksa esasen bir şey anlatma imkan yoktur. Cenab-ı Hak öylesine insan gibi yaşadığı halde, insan gibi baktığı halde, yüzümüze bakıp durduğu halde Esasen başka bir seviyede yaşayan, ki Kur'an-ı Kerim ifade ediyor, başka bir seviyenin şartlarından kurtulamayan, o türlü insanları hidayet eylesin. Bizim de o türlü hislerimizi ıslah buyursun. İç ve dış vahdetine bizleri ulaştırsın. İçimizi dışımızdan parlak yapsın, dışımızı da ıslah buyursun Teala. Bu üçüncü noktada meseleyi dağıtmamak için meselenin ruhuna dikkatinizi dirham edeyim. Bütün zuhur ve tecelliyi Mevla'dan biliyor ve bunu bildiğimizi Bismillahirrahmanirrahim ile ilan ediyoruz. Bütün nimetleri ondan biliyor, onun adını alıyor, onun nimetleri karşısında, azameti karşısında serfürü ediyor ve bunu Bismillahirrahmanirrahim ile ilan ediyoruz. Gezdiğimiz her yerde, yaşadığımız hayatın her safhasında, karşı karşıya geldiğimiz her bela ve musibet veya nimet karşısında onun maiyetinde olduğumuzu düşünüyor ve bunu Bismillahirrahmanirrahim ile ilan ediyoruz. Kalbimizde bir noktayı istinad olarak, duygularımızda bir mesned olarak daima Bismillahirrahmanirrahim'i düşünüyor. Arş-ı azamdan insanlara uzatılmış, Nurlu bir ip halinde onu tasavvur ediyor. Kulağımızda vatasimu bi hablillahi cemian sermani supanisini duyuyoruz. Allah'ın ipine sıkı sarılın. O Kur'an-ı Kerim'dir. O Allah'ın şeriatıdır. Şeriat ve Kur'an'ın hülasa edildiği yer Bismillahirrahmanirrahim'dir. Kur'an'daki ilahi maksadı Allah besmele'de hülasa etmiştir. Vatasimu bi hablillahi cemian sermani supanisine imtisal ederek Bismillahirrahmanirrahim'e tutunuyoruz. Tutunuyoruz çünkü ona tutunmayan Allah'ın huzuruna çıkamaz. Her şeyin verasında Allah'ı görmeyen, bütün nimetleri Allah'tan bilmeyen, bütün zuhur ve tecellinin arkasında Allah'a ait manaların tarrakalarını duymayan, gezdiği, dolaştığı, estiği savurduğu her şey ve her işte Mevla'ya dayanmayan, ona intisal ve intisabı anlatmayan, Tıpkı bir müridin bir şeyhe intisabı gibi herkesin bir muradı vardır ve her muradın bir müridi vardır. Ben de bir müridim, benim muradım da Allah'tır demeyen bir insan huzura kavuşamayacaktır. Bunu deyip dolaşan bir insan vahşi çöllerde dahi, korkunç denizlerin içinde dahi, yığın yığın bela ve musibetler karşısında dahi gönlünün huzurunda hiçbir şey değişmeyecektir. Kalbinin tebessümü dinmeyecektir. İç aleminde daimi bir inşirah, daimi bir sevinç, daimi bir neşat hissedilecektir. İşte bu cennet bir hayattır. Gençliğin anarşiğinin önüne geçecek husus da budur. İktisadi problemlerin halledilmesine her şeyi bağlayan, müşkül küşaların meselelerini çözecek mesele de budur esasen. Üniversite kürsülerinde meseleleri halletmeye kalkanların meselelerin temelinde dahi bu çekirdek yatmaktadır. Bu halledilmeden dünyada, hususîle memleketimizde hiçbir meselenin halledilmesine imkan yoktur. Hz. Cebrail'in kurduğu bir hükümet olsa, Mikail'in vezareti altında bu hükümet devam etse, fakat kalplerde nokta istinat olmadan, Allah'a intisabın bahis mevzu olmadığı bir cemaat içinde yine huzur teessüs etmeyecektir. Yine aileler tedirgin olacaktır. Yine cemiyet rahatsız olacaktır. Yine milletler birbirine düşecektir. Yine milletler birbirini ölümle, yıkmakla, tahdiple tehdit edeceklerdir. Cenab-ı Hak halasımız olan kendisini noktaya istinat kabul etme semasına bizleri ila buyursun teala. Gönlümüzde, mahiyetimizde bu mana olmasa bize teklif edilmez bu iş. Allah bize teklif ettiğine göre belli ki, bize esasen bu kabiliyet, bu istidadı vermiş. Sa'di'nin dediği gibi, eğer ne gâhidâd ne dadiha eğer vermeseydi size istemeyi vermezdi. Eğer Mevla-i sizi aziz kılmayı murad etmeseydi, aziz olma yoluna sizi davet etmezdi. Eğer Mevla sizi mesud etmeyi düşünmeseydi, bu mevzuda lütufta bulunmasaydı, size mesud olma yolunu göstermezdi. Şu yol saadet yoludur demezdi. Günde kırk defa size ihtina sıratal müstakim dedirtmezdi. Siz diyorsunuz ki bizi saadet yolu olan tarihi müstakim Allah'ım hidayet eyle. Bunu size dedirten Allah. Nebilerin yolunu, sıddıkların yolunu size isteten Allah demek ki vermeyi murad etmiş ki bunu istetiyor. Kapısını gösterdiğine göre tokmağın vurulacağı mevzunda, nasıl vurulacağı mevzunda sizi irşad ettiğine göre, sarayın adab ve erkanının size öğrettiğine göre, vicdanınıza bu büyük manaları duyurduğuna göre belli ki size büyük lütuflarda bulunacak. Öyleyse, sizi ihsan ettiği kabiliyet ve istidadı Mevla-i rızası istikametinde inkişaf ettirmeye bakın. Ta şu ana kadar size verdiği nimetleri tamama erdirsin. Bunları ikmal etsin, sizi tam huzura kavuştursun. Bir hadisenin iki yönünden ibaret olan, dünya saadetini size bahşeden Mevla-i Müteal, ahiret saadetini de bahşetmek suretiyle sizi her iki yönünüzde mes'ud etsin. Biz burayı orayı bir görüyoruz. Burayı çekirdek, orayı ağaç halinde müşahede ediyor, müteale ediyor ve ona göre vaziyet almaya çalışıyoruz. Cenâb-ı Hak bu vaziyetimizde de bizleri daim ve kaim eylesin. Kısaca hülasi edeyim. Bu bir mebde teşkil etsin inşâallah Teala derslere. Önümüzdeki derslerde zaten bir, iki, üç pazar arz etme imkanı olacak. Onun rızasını tahsile hep beraber çalışalım. Onu hoşnut etme yolunda olalım. Her mesele kendi kendine bir bakımı hallolacak. Biz kafi derecede esasen sahi ediyoruz. Ve metotlu çalışma yolundayız Allah'a çok şükür. Müterekkî bir millet haline gelmek için iktisap edilmesi gereken şeyleri de iktisap ediyoruz. Bir tek kaybımız var. Veya ihmal ettiğimiz tek husus var. Bütün bunlara can ve hayat olabilecek Mevla'ya intisap meselesi. Millet halinde onun kapısına döndüğümüz an, kul huvallahu ehed allahu samet dediğimiz an her mesele kendi kendine hall olacaktır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir cemaatla beşerin kaderini değiştirdi ki o cemaat bizim bildiğimizden fazla bilmiyordu, bizim sahip olduğumuz medeni imkanlardan fazla imkana sahip değildi. Biz eğer şahsi hayatımızda, ailevi hayatımızda çok imkanlara sahip Olduğumuz gibi eğerse teknik sahada öyle imkanlara sahibiz ki bizim sahip olduğumuz imkanların aşırı mişarına onlar sahip olsalardı meseleyi belki 20 sene uzatmayacak 10 senede halledivereceklerdi. Ama onların bütün güçlerinin temelinde yaptığı işlerin temelinde esasen bu imtisabın sağlamlığı vardı. Gerçekten Kur'an'a cemaat olma havası hakimdi. Gerçekten Allah'a gönül verme havası hakimdi. Onun için bir avuç baldırı çıplak insandan ama sonları ne aziz. İnsanın aklına geldiği zaman hemen melekler tedaisine vesile olan bu büyük insanlar, bidayetleri baldırı çıplak kimselerdi. Bunlar Allah yolunda cihada koyuldukları zaman bineceklere at yoktu. Eğer at bulurlarsa o atın üstünde eğerleri yoktu. Eğer eğer bulurlarsa, atın ağzına vuracakları Cemler zimamları yok. Bütün imkansızlıklar içinde, bütün kahdugala içinde, bütün yoksulluklar içinde, insanlık tarihinde eşini göstermeye imkan olmayan bir atta Cenab-ı Hak onlara bir muvaffakiyet ihsan etti. 25 senede topyekün insanlığın kaderine tesir edebilecek böyle büyük bir 20 asır sonra dahi insanların ruhunda ağırlığını hissettirecek büyük bir inkılabın, onlar tarafından tahakkuk ettirilmesi öyle büyük bir hadisedir ki onu ancak gökyüzünde düşünmek mümkündür. Beşer arasında böyle bir inkılap olamaz diyoruz biz. Dil bilmeyen, konuşma bilmeyen, harbetmesini bilmeyen, bir araya gelmesini bilmeyen, cemaat şuurunu bilmeyen, içtimai salahı bilmeyen, iki ailenin bir arada yaşaması imkansız bir cemaatin birden bire medeni milletlere muallim haline gelmesi, ali ahlakla muallim haline gelmesi. 3-5 asır sonra da hemen bir taraftan Endülüs'e, bir tarafta da Bağdat'a dünyanın en medeni imkanlarıyla medeniyeti en muazzam medeni müesseseleri hediye etmeleri öyle büyük bir muvaffakiyettir ki biz şu andaki imkanlarımızı bütünüyle seferber etsek, elli sene çalışsak onların yine onda birine ulaşamayız. Ama ulaşılmıştı o devirde. Belli ki demirin, kömürün verasında asıl ele alınması gereken bunlardan büyük bir mesele var. Demirin, kömürün terk edilmesi demek değildir. Tekniğin terk edilmesi demek değildir. Tekniğin memleketimizde alem şubul hale gelmesi, Umumileşmesi, müesseseleşmesi, bunun bağlı bulunduğu üniversitelerin yok olması demek değildir. Fakat bunların berasında esas bir şey vardır. O havayı teneffüs etmeden bu ağacın bulmasına imkan yoktur. Biz 150 senedir çırpınıyoruz. 50 sene evvel bu memleketi kuranlar biz Avrupa devletlerinden 25 sene geriyiz diyorlardı. Şimdi ise bize diyorlar ki şu anda 50 sene geriyiz. Belli ki yerimizde saymış veya geriye gitmişiz, gerisin geriye gitmişiz. Biz bazı şeylere sahip olduk, asfaltlar yaptık, vastalar getirdik. Belki füzeler semaya doğru göndermeyi düşünüyoruz. Belki ileride trolobüsler, yıldızlar arasında trolobüs yürütmeyi de düşünüyoruz. Ama bunlar şu anda tasavvurdan ibaret, tahayyülden ibarettir. Belli ki bu mesafeleri yıldırım süratiyle aşmak için gerekli şeye sahip değiliz. Ona sahip olduğumuz zaman, şu anda sahip olduğumuz teknik imkanlar bize sürat kazandıracak ve Allah tevfikini yar edecek. Tevfik-i ilahiyeye, tevfik-i hareket edenler muvaffak olacaklar. Allah'ın tevfikine hareketini tevfik edeceksin, Mevla'ya dayanacaksın, ondan sonra zulümlü ve zulmatlı geceni cennet asabi bahar bir gündüz haline getirecektir. Cenab-ı Hak o mutlu günleri sana göstersin. 8 dokuz asır seni maddi manevi mes'ud ettiği gibi, cami ile ile mes'ud ettiği gibi, harp meydanları ile mes'ud ettiği gibi, onları senin karşında serfuru ettirmekle seni mes'ud ettiği gibi, dünyada seni tek söz sahibi, kaptan haline getirmekle seni mes'ud ettiği gibi, bunları sana geçmişte yapan, istikbalde de yapar. Ona tevessül ettiğin, teveccüh ettiğin an, mazinin cennet hasa keyfiyetini senin istikbaline getirecek, olmasa seni, gelecek nesilleri mes'ud edecektir. Allah'a dayan, tevfike sarıl, her şeyi Mevla'dan bekle. Ve sonra maddi işlere sahip Allah'ın tevfik ve inayetiyle aziz olacaksın. İzzet Allah'ın nezdinde, izzet Resulullah'ın nezdinde, izzet Kur'an'ın içinde ve mahiyetindedir. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'la aziz eylesin. Habibi edibine o şerif varlığa imtisalle şerif eylesin. Yegane galip ve kudret sahibi, zat-ı üluhiyetine intisapla bize güç ve kuvvet ihsan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim hurmetine bütün tecelli ve zuhuru onda görmeye bizi muvaffak eylesin. Ona dayanmaya bizleri muvaffak eylesin. Ona intisaba muvaffak eylesin. Her şeyi alışta, verişte, yeyişte, oturuşta, kalkışta onu anmaya bizleri muvaffak eylesin. Muhterem Müslümanlar! Bir, iki, üç pazar ders yapacağım burada, dolayısıyla bir hususu arz ediyorum. Benim esasen Manisa'dan alakam kesilmedi, bir rapor ve bir emri tebellü etme meselem vardı. Şu anda esasen burada vazifeli değilim. Ama bütün vazifeler gittiği için bana rica ettiler, ben de olur dedim. Ben biraz inziva yapmak istiyordum bu Ramazan'da esasen, bir rapor alıp biraz inziva yapmayı düşünüyordum. Pazar, cumalar boş geçmesin diye vazifem olmadığı halde yapıyorum yani. Şu noktadan diyorum bunu, dersiniz ki bu adamın vazifesi niye her gün gelip vaaz etmiyor? Yani vazifem değil, bunu söyleyeyim. Samiyen esasen ben vaizliği vazife saymıyorum, vazife yapmayı vazife sayıyorum. Bir defa konuşmak mı daha iyi olur? İki defa konuşmak mı daha iyi olur? Bunu vazife sayıyorum. İnsanların irşadı başka şekilde olacaktır. Belki çok defa başka yerlerde anlatmakla olacaktır. Belki rahleyi tedrisin önüne gelecek, devam edecek, her gün beş on insanla ciddi meşgul olmakla olacaktır. Bunlar size sadece birer hatırlatmadan ibarettir. Üç beş sözle ben size burada bir şeyler hatırlatacağım. Bunun tesiriyle eğer bir yola girerseniz vaydası olacaktır. Yoksa hadizatında bunlar birer ihtardan ibaret. Öğretici şeyler değildir bunlar. Bunu takip ederseniz bir şey öğreneceksiniz. Çünkü Müslümanlıkta hadizatında böyle bir müessese yoktur. Herkes vazifelidir. Herkes vazifesini yapmadığı için diyaneti mecbur kalmış insanlar gönderiyor. Halkı inşad etmek için uğraşıyor. Halk ne zaman pek çoğu mürşitler haline gelecek hak ve anlatmak üzere mescitlerin köşelerinde oturacak, halkı irşad edecekler, o zaman iş oturacaktır. Bir de bu yönle ben bu vaaz-ı nasihat işine sahip değilim, içimden gelmiyor esasen. Vazifem başkadır benim. Vazifem olmayan bu işi yaparken, pazar günleri inşallah size müteferrik hayati bir iki hususu arz etmeyi düşünüyorum. Ve cuma günleri de yeniden başlamayacağım. İmanın rükünlerini orada anlatıyordum. Kur'an'ı muizül beyana gelmiştim. İnşallahı Teala bıraktığım yerde bir hülasa yapıp Cuma günü Kur'an mevizelerini devam ettirmeye çalışacağım. Eğer o, eğer pazar günü art edeceğim şeylerle biraz tarzı ifademin meseleleri kavrayışımın ve size intikal ettirişimin farklılığı belki çok kimseler benden bekledikleri anlayışı göremeyecekler, pek çok şeyler de anlayamayacaklar, Bağışlatın ve mazur görsünler. Eğer arz etmek istediğim meseleler, halkı hoş birkaç dakika yaşatmadan ziyade ileriye matuf, istikbale matuf, onun tefekkür hayatında, düşünce hayatında, hayatına düzen verme, ailevi ve şahsi hayatını biçime koyma mevzuunda bir kısım hususları hedef aldığından, Bizim günlük yaşayışımızdan, günlük yaşayışımızın içinde anlayacağımız şeylerden farklı şeylerin anlatılacaklarıyla karşı karşıya kalacağız. Yadırgıyacağız. Duymadığımız şeyler olacak belki. Belki ağır mevzular olacak. Bir besmele mevzunu arz ederken dahi belki pek çoğu çok ağırlık hissettiler. Kaldı ki ben avam diliyle anlatmak için kendimi bir hayli zorladım, halk diliyle anlatmak için zorladım. Tasavvufi bir eda içinde, bir hava içinde anlatmaya girmek istemedim. Milli kültürümüze, milli harsımıza karşı bütün kapıyı, pencereyi kapamışlardır. On asır bu milletin bir kültürü vardır. Ama şu camideki cemaatin beş tanesi anlıyorsa ben kalkar şükran secdesine kapanır yerleri öperim. Süleymaniye'de sadece el yazması 300 bin küsür eser var. Bu ağza kolay geliyor. Mahduttur bu eserler, daha tap edilememiş. Abdülhamid Cennet Mekan devrinde tab edilen eserler Mısırlar bize diyorlar ki biz 50 seneden beri basıyoruz basıyoruz da daha yüzde seksenini basamadık bu Osmanlı yüzde seksenini basamadık daha diyor halbuki basılan eserlerin yanında basılmayanlar yüzde doksandır basılmayanlar. İşte bunların da bir kısmı 300 bin tane mahtut eser Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir. Ben sadece adını söyleyeyim ve sadece sizin için manasız bir hayret hasıl edecektir. Bir tefekkür hasıl edecektir. Düşüneceksiniz ama bir şey yaramayan bir düşünceye dalacaksınız. İşte biz bu kültürden mahrumuz. Bu kütüphanelerin bütün kapıları bize kapalıdır. Ne açabilir, ne okuyabilir, ne de anlayabiliriz. Ecdat nasıl bir dünya görüşüne sahipti, ilimler adına neler getirdi, ilimlerin temel kaideleri mevzunda neler vaz etti. Geçen bir Avrupalı mecmua, Ebu'l İz adındaki yedi sekiz asır evvel yaşamış bir Müslüman Türk'ün esasen icat ettiği bir motordan bahsediyor. Bizdeki bir profesör de hemen bunu duyar duymaz gidiyor, kütüphaneyi karıştırıyor, o eseri çıkarıyor, bilim teknik bunu neşrediyor. Yedi asır evvel bir şey yapılıyor bizde, Ondan beş asır sonra Avrupalı yapıyor, ondan istifade ediyor ve profesör feryat ediyor. Bilim teknikte yazısı, Allah aşkına diyor. Hiç olmazsa böyle bir şey yapalım da Ebu Liz'in hatırına bunu koyalım müzeye, gelen seyretsin, giden seyretsin. Ama biz sadece Ebu Liz'i biliyoruz. Şu Süleymaniye Kütüphanesi'ni karıştırdığımız zaman, bu günün batının tekniği, teknolojisi, Bugünün batının medeniyetinin temelinde kimlerin eserlerini yattığını açık seçik olarak göreceğiz. Ne acı ki biz bu kültüre karşı kör, kulaksız ve bütün kapılar sürmeli. Beyhude yorulma bütün kapılar sürmelidir diyor şair. İçeriye girilmez yasaktır. Cenab-ı Hak rahmetine istinad ederek kendisinden dileyelim. 9-10 asır ötesine, 9-10 asırdaki Mes'ud devre, bu devret ayalı mes'ud istikballara bizi ulaştıracak kapıyı pencereyi bize fethetsin. Fettah ismiyle fethetsin. İza ca'a nasrullahi vel feth. Sûreyi celiletinin tesirini göstersin. Kutsiyet ve nuraniyet altında bizleri sayyaban eylesin. Billahi teala el -fâkir.